Gezegenin Geleceği Günlük Çevre ve Ekoloji Haberleri Hazırlayan ve sunan Uygar Özezmi Sadece bugünkü değil, gelecekteki yaşamımızı da iyileştiren teknolojiler üreten Boş, Gezegenin Geleceği programınız. Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Türkiye'nin kömür fosil yakıtlı enerjilere küresel iklim değişikliğine karşı evrensel sorumluluklarını hiçe sayarak bağlanması doğada karşılıksız kalmadı. Katar'ın başkenti doğada başlayan ve 7 Aralık'ta sona erecek olan Birleşmiş Milletler 18. Taraflar Konferansı'nın ikinci gününde Türkiye'ye Günün Fosil Ödülü verildi. Günün Fosil Ödülü pek övünecek bir şey değil. İklime en büyük zararı veren ve Birleşmiş Milletler iklim müzakerelerine en fazla tıkayan ve sorumluluk almaktan en fazla kaçan ülkelere verilen bir ödül. Cairn International yani İklim Değişikliği Eylem Ağı tarafından yapılan basın açıklamasında Türkiye'nin kömürle olan sevdası gerçek bir fosil denildi. Açıklamada Türkiye'nin dünyada kömüre en fazla yatırım yapan 4. ülke ve son 20 yılda sera gazı salımını en fazla artıran ülke olduğu hatırlatılıyor. Türkiye'nin buna rağmen iklim değişikliğiyle mücadele için uluslararası fonlardan daha fazla talep etmesinin şaşırtıcılığını da vurgulayan Carnegie International, Türkiye'nin Kyoto Sözleşmesi'nin ilk periyodunda da hiçbir vaatte bulunmadığını, üstüne üstlük ikinci periyotta da hiçbir vaatte bulunmayacağını açıkladığını belirtiyor. Bazı uzmanlar ise Türkiye'yi sırf bu konudaki açık sözlülüğü için bile ödül verilebileceğini belirtiyor. Birleşmiş Milletler iklim Görüşmelerinin ilk gününde Amerika Birleşik Devletleri Kanada, Rusya, Japonya ve Yeni Zelanda'da günün fosili seçilmişti. The Guardian gazetesi çevre editörü John Vidal, Doha'da başlayan iklim görüşmelerinde artık menfaatçi ve cimri politikalara son verilmesi gerektiğini kaydetti. Vidal, iklim değişikliği ile ilgili kanıtların artık hiç olmadığı kadar açık ortada olduğunu, gelişmiş ülkelerin sorumluluklarıyla yüzleşmesi gerektiğini yazdı. Vidal gazetesine yayınlanan köşesinde 2009'da gelişmiş ülkelerin, İklim değişikliği uyum çalışmaları için az gelişmiş ülkelere 100 milyar dolarlık kaynak aktarımı yapma sözü verdiğini, ancak aradan geçen zamanda 30 milyar dolarlık ön ödemenin bile yapılmadığını, bunun ise Londra'da bankalara dağıtılan yıllık primlerin toplamından daha da az olduğunu kaydederek Kyoto protokolünün altının oyulduğunu ifade etti. Artık bu menfaat perest ve cimri diplomasiye bir son verilmesi gerektiği çağrısında bulunan Vidal, Obama'nın Kopenhag'da kaçırdığı şansı şimdi elde edebileceğini Kyoto'nun ilk aşaması sona ermekteyken yeni ve cömert bir anlaşmanın yapılabilmesi için mazerete yer olmadığını belirtti. Bursa'da sanayi atıklarıyla zehirlenen Nilüfer çayından tarlalarını sulamak zorunda kalan 52 köyün halkı şehir merkezine yürüyerek bu çevre katliamına dur denilmesini istedi. Eylemcilere Bursa Bisiklet ve Doğayı Sevenler Derneği üyeleri de bisikletleriyle katılarak destek verdi. 52 Köy adına basın açıklaması yapan İnkaya Köyü'nden Gülhan Gündoğan, Bursa'nın can damarıken sanayi atıklarıyla rezalet bir duruma gelen Nilüfer Çayı'na sahip çıkmak için bir araya geldiklerini, içinde artık canlıların yaşamadığı bu suyun solunum rahatsızlıkları, deli hastalıklarına, kanserlere neden olduğunu söyledi. Gündoğan, tarım ürünleri için bu sulama suyunu kullanmak zorunda kaldıklarını, Şehirlerin de bu zehirli suyla sulanan tarım ürünlerini tükettiklerini belirterek yetkilileri göreve çağırdı. Bursalılar bu dönemde çevre sorunlarına karşı oldukça aktif. Keles'te kömür madeniyle birlikte kurulmak istenen termik santral bir başka mücadele konusu. Bursa Kent Konseyi Başkanı Semih Pala imzasıyla termik santral ve biyogaz enerji üretimi için Enerji ve tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bir resmi yazı gönderildi. Bakanlığa gönderilen yazıda Bursa'mızda yapılan uluslararası biyogaz üretim çalıştayında Bursa'da biyogaz ile enerji üretilmesi halinde Keles'te yapımı planlanan termik santralden 3 misli fazla enerji üretilebileceği konuşulmuştur. Şehrimizde tartışılmakta olan Keles termik santrali ile alternatif ve yenilenebilir bir enerji türü olan biyogaz ile enerji üretiminin karşılaştırılması ve değerlendirmesinin yapılması talebimizi bilgilerinize sunuyoruz denildi. Enerji Bakanlığı'na Bursalılar biyogaz isteriz, kömür değil diyorlar. Fransa'nın Nantes kentinde tarım alanlarının üzerine inşa edilecek yeni havalimanına karşı binlerce kişi traktörleri, inekleri ve çocuklarıyla sokaklardaydı. Nantes'da eski havalimanının kaldırıp kentin Loire-Atlantik bölgesinde Notre-Dame-de-Land isimli 2014'te inşaatına başlanacak yeni bir havalimanı yapılması planlanıyor. Nantes sakinleri 2000 hektarlık tarım ve koruluk alana yapılması planlanan havalimanının yaşam alanlarını ve geçim kaynaklarını yok edeceğini düşünüyor. Havalimanına karşı Nantlar grubu evsizlere ev vereceğine yaşadıkları yerlerden kovuluyorlar. Kendilerine yetecek kadar yiyecek sağlanacağına tarım alanları yok ediliyor diyerek uzun süredir bu projeye karşı direniyor. Ayda bir kere sokağa çıkan grup cumartesi günü de Nant'ın merkezinde çoluk çocuk genç yaşlı sayıları polise göre 3 bin göstericilere göre 10 bini bulan kişiyle sokaktaydı. Çiftçiler traktörleri, inek ve koyunlarıyla şehir merkezinde dolaşırken geçim kaynakları topraklarını da eylem alanına döktü. Eylemciler hem ekolojiyi hem de demokrasiyi savunmak için mücadele ettiklerini söylüyorlar. Ne güzel bir mücadele. Diyoruz ki biz de yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. natlarla beraber esen Gezegenin geleceği.